Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu edindiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün programımızda yine özel bir konuğumuz var ve yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak. E, konuğumuz sevgili Erkan Sarıyıldız. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Kenan. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü bizle paylaşmak istediniz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Hep imrendiğim bir şeydi çocukluğumdan itibaren yaşam öykülerini birine aktarmak. Bu da benim için fırsat olacak. Çok heyecanlı. Ne mutlu bize. <gülüyor> biz de çok mutluyuz bugün programımızda sizi ağırladığımız için. E, dinleyicilerimize kısaca bahsetmek gerekirse Erkan Sarı Yıldız kim desem? Nasıl anlatırsınız kendinizi? Çok zor bir soru sordun bana şimdi. O kadar ilk sorudan <gülüyor> <gülüyor> Ters köşe attı. şimdi Erkan Sayız'ı kronolojik mi anlatayım sana yoksa şu anki kimliğini mi anlatayım? Nasıl isterseniz. Erkan Sayız'ın son durumunu söyleyeyim çünkü Peki. yarın olacağını bilmiyorum Erkan Sayız'ız. Erkan Sayız aslında şu anda geçmişten beri yaptığı doktorluk mesleği, iç hastalıkları uzmanı mesleği ana kimliksel özelliği fakat yanında yazar. Eğitmen, insanlara ulaşmaya gönüllü, her an birilerine bir şey anlatmak için meraklı bir adam. Öyle tanımlayabilirim herhalde. Peki. Ben. Nerede başladı bu yaşam öyküsü? Nasıl başladı? Ee, yaşam öyküsü ilginç. Sıcak bir <gülüyor> ee, Nisan günü Adana'da doğdum. Ee, 1970 yılında Adana'da doğdum. Ee, i̇ki ablamın arkasından erkek çocuk olarak e, ailemin. ...kucaklarına düşmüşüm. Ee, Kısradan bir çocukluk yaşamı... ...fakat garip bir çocukluk yaşamı... ...çünkü Nasıl garip? çok meraklı... E, ...kendi dünyasında... ...çok fazla araştırmayı seven... ...kendine ait fikirleri olan... ...ve araştıran... ...kısradan sokağa çıkan çocuk modelinin dışında bir çocuk... da biliyorsunuz klasik bir çocuk modeli vardır... ...tüm çocukların aslında... Işte ...dışarı çıkıp top peşine koşturmalar... ...çelik çomak oynamalar gibi... ...klasiklerin dışında... Ee, kendi ait projeleri olan... ...düşünceleri olan garip bir çocuk... ...diyorum kendime. Gerçekten... ...şimdi e, çocukma dönmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Meraklı bir çocuk ve... Fazlasını ...araştırmayı lazım. keşfetmeyi seven bir çocuk. Erkenden okumayı... ...yazmayı öğrenmiş. 6 yaşında... ...2. E, sınıfa geçmiş. İlkokul bir okumamış bir adam var... ...6 yaşında. 16 yaşında üniversiteye girmiş bir adam var düşün. 16 yaşında girmiş tıp fakültesinde. 22 yaşında bitirmiş... Bir kişiyle karşı karşıyasın bir başarılı başarılı bir çocukluk birisi. gençlik başarılı bir öğrenci hı hı. okulda anladığım kadarıyla hep başarılarıyla ön planda bir e, çocukluk diyebilir miyiz? Öyle çocuk diyebilir miyiz? öyle kesinlikle öyle bu arada da e, okumayı seven araştırmayı seven orada burada ne bulsa kendi kafasındaki soruları çözmeye çalışan bir çocuk diyelim aşırı meraklı bir çocuk diyelim ve cesur bir çocuk. Ee, Deneyimlemekten korkmuyor herhalde bazı şeyleri. Ee, aynen öyle. Düşün, orta ortaokulda e, kimsenin haberi olmadan ses yarışmasına girdim. Okuldaki. <gülüyor> Anladığımız kadarıyla sesinde güzel bir çocuk bu. Ee, evet. Çocuğumuz. <gülüyor> Peki. Ee, bunun dışında e, okulun. ...daha ufacığım bir de... Yani ...ses normal... yarışmasında derece aldınız mı? İkinci oldum. İkinci Orta oldum Ortaokulda ikinci oldum. Aynen, o kadar öyle. da iddialı, güzel sesimiz öyle. var. Peki. Ee, bunun dışında... E, ...ilkokulda... E, ...bir koromuz vardı. Koroda da... ...solistik yapmak için koşturan... ...ufacık bir çocuk. Bir de ben çok ufak tefek ya yaşı e, Sınıftakilerden... ...iki yaş, bir, bir iki yaş arasında ...küçük olduğum için de... E, ...fiziken yani de çok ufak bir adamdım. O yüzden de minicik bir adam... ...koronun önünde şarkı söylüyor... Efendim istiklal maaşını söyletiyor gibi özellikleriyle koşturan bir adam. Ön planda bir öğrencilik dönemi. Aynen öyle. Başarılı bir öğrencilik dönemi. Sonra e, ilkokul, ortaokul, lise ve 16 yaşında üniversiteyi kazanıyorsunuz. Hem de tıp fakültesini. <gülüyor> tıp fakültesi. İstan Nerede? İstanbul'da. İ Adana'da da liseyi bitirdim. Okul binicisi olduğum için son seneye İstanbul'a gelmeye gözüm yemedi. Çünkü hı hı. okul binicisi konten kontenjanı vardı. Ama İstanbul'u kazandığım dönemde de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. Hikaye, İstanbul hikayem böyle başladı 16 yaşında. 16 yaşında tek başınıza İstanbul'a mı geldiniz? Ailem daha önce gelmişti ben onların yanına e, gelmiş oldum. Kazanarak. <gülüyor> kazanarak, üniversiteyi kazanarak. Hı -hı. Peki İstanbul'dasınız, 16 yaşındasınız, tıp fakültesindesiniz. Ne yapmayı düşünüyordunuz, neler yaptınız? İdealist bir öğrenci bir kere. insanın bedeni çok ilgimi çekiyordu. İns bu kadar meraklı bir adam insan bedeyine karşı karşıya neler yapar onu düşünebilirsin herhalde. Elbette. Ee, Ekstra gidiyorum. Sıradan gidişatın dışında işte geceleri e daha çok hasta görmek için orada burada koşturuyorum gibi gibi. Dolu dolu bir eğitim süreci geçirmek için emreden geleni yaptım o dönemde. Ee, ...arkasından da 22 yaşında da e, üniversite bitti, uzmanlık gerekiyor tabii ki. Üniversiteyi başarıyla bitirdiniz diye umuyorum bu kadar yani konuştuğumda. Bir kadar başarılı olmasa da iyi bir dereceli <gülüyor> bitirdim i̇yi bir tabii bir ki. Bitirdiniz. Ee, arkasından da İstanbul Üniversitesi Tıf Fakültesi'nde aynı yuvada iç, iç hastalıklı uzmanlığı hakkını kazandım. Sonra da e, 4 ila 5 sene, 5, 5 sene süren bir uzmanlık eğitimi ve iç hastalıklı uzmanı Erkan ortaya çıktı. İç hastalıklı uzmanı oldunuz, artık hekimdiniz ve bir yerde çalışmaya başladınız herhalde. Aynen öyle. Hekimlik süreci başladı. O nasıl bir süreçti? Neler yaşadınız, neler yaptınız? Tabii ki ilk hekimlik günleri heyecanlı. Çünkü bugüne kadar hep korunmuş bir alandasın. Fakat hastayla bir karşı karşıya olmanı ve tüm sorumluluğu kendine alma olasılığı insanı ürkütüyor. Fakat e, Sen enerji nöbette tutmuş ve tecrübe sahip olmuş bir adam olarak e, hasta ba görmeye başladıktan sonra... Gerçekten bu mesleği ilk seçtim dediğim günlerde keyifle yaptım. Hayatımın işini yapıyorum dediniz mi? Ee, o dönem öyle zannediyordum. <gülüyor> şu, o dönem erkan... sormayacağım. <gülüyor> Daha sonra belki sorurum. Peki. O dönem hayatınızın işini yaptığınızı düşünüyordunuz. Başka bir başka bir opsiyon olmadı hayatım. Ben doktor olacaktım. Doktorlardan başka bir şey olamazdım. Benim kimliğime tam oturan şey doktorluktu. Başka bir opsiyon düşünmedim. Başarılı bile. olduğunuz için bir kimliğinize oturan şey doktorluktu. Genelde hani Türkiye'de başarılıysanız dersleriniz çok iyiyse genelde hep sayısal bölüme doğru yönlendirilirdiniz. Belki de öyle. Benim dönemimde de öyle. Evet. İşte orada da başarılıysanız gidebileceğiniz en iyi yerde tıp fakültesi olurdu. Dolayısıyla bir öğrenci başarılıysa Sayısalcı olmalı, tıp fakültesi okumalı gibi ne yazık ki bu eğitim sisteminden bir yol çizilirdi doğru, tüm doğru. gençlere. Siz de o yoldan devam edip yani onun sonucunda zaten yapacağım başka bir şey yoktu. O yaşlarda, doktor oldum mu diye düşünüyorsunuz. O yaşlarda bilebilir misiniz? Yani meslek seçimlerini yani, yani, çoğunlukla evet. bilinçli olmuyoruz biliyorsun. Ona, hele 16 yaşındaki bir adam. Evet. Ee, daha hayatın farkında olmayan bir adam için. Ee, herhalde formatlamışlar dışarıdan beni doktorluk. Ya da ben istemişim. Bilmiyorum şu anda gerçekten onu kestiremiyorum. Şey meslemini hala seviyorum onu seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun hiçbir pem yok zaten. Hala o ışık gözlerimizden <gülüyor> belli oluyor. E, peki hekimlik yapmaya başladınız, doktorluk yapmaya başladınız. E, hastaları görüyorsunuz, bir sürü hastaları görüyorsunuz. Yoğun bir oluyor. çalışma. Yoğun bir çalışma. Hele siz e, Anlattıklarınızdan çıkardığımız kadarıyla e, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için e, daha fazla çalışmaktan geri durmayan, araştıran, sürekli sorgulayan, yeni şeyler öğrenmenin peşinden koşan sınırsız, sınırsızlığı seven diyelim daha doğrusu. Daha doğru bir ifade oldu. Sınırsızlığı seven bir doktor olarak andığım kadarıyla e, bayağı yoğun bir tempo içerisindeydiniz. Kesinlikle sabah girip akşam geç saate kadar çalışan, hiç aralıksız nefes almadan bazen yemek yemeden çalışan bir doktorluk süreci içine girdim. Hoppadak attılar beni. E, ve keyifliydi. E, yeni evleniyordum o sırada da. E, eşimle tanışmıştım. Evlilik kararı vermiştik. Tabii maddi ihtiyaçlar da var. Koşturmaca, yoğunluk, harala görele. ...yoğun bir doktorluk ve yeni evlilik dönemleri geçirdik ondan sonra. Mutlu bir süreç miydi baktığınızda bu? Kesinlikle mutlu tabii ki. Yani bir kere e, hayatımın e, beni tamamlayan... ...dediğim zamanında fakat şimdi farklı düşündüğüm kişisini bulmak... E, ...mesleğinde başarılı olmak, mesleğinde e, binlerce kişiye ulaşmak... ...çok keyifli süreçler. Hı hı. Baktığımda o dönemde öyle düşünüyordum tabii ki. Peki, Doktor Erkan Sarıyıldız... ...yoğun bir şekilde hasta görüyor doktorluk mesleğinde, koşturma canın içerisinde, hayatın temposunda... kendi kaptırmış bir durumda giderken bir gün bir şey oluyor. Ne oluyor? Ee, şimdi çok tabii ki üzücü olaylar bunlar hatırlamak bile insanı rahatsız ediyor ama... E, ...çok değerli ablam, e, bir meme çok klasik olmayan bir meme kanseri tipine yakalandı. E, ve e, kısa sürede olayın çok basit olmadığı anlaşıldı... Ve bir sene kadar sonrasında nüks ederek e, kaybına kadar götürdü bizi. E, hep acil acil anılan şey, dönemler. E, o dönem tabii ki çok ilginç bir şey yaşam böyle koşuşturmaca içine gidiyorsun, odur budur şudur derken bir bakıyorsun ki sevdiğim bir var olur kayboluyor, Sevdiğin varlık kayboluyor. Bu ciddi sorgulamaya sebep oldu bende de gerçekten o dönemde. Ve hayatını sorgulamaya başladınız. Hep vardı o sorgu da. Bu olay iyice tetikledi gerçekten. Ya yani ben dediğim gibi hayatın başından beri sorgulayan bir adamım. Bir dönem tetiklemesi tabii ki bu, bu olay oldu ama eee çocukluğumdan beri e, en büyük merakı benimle şeytan üç olan bir adam sen tanır mısın? <gülüyor> Şu an galiba tanıyorum. 3 lira 3 liram olurdu mesela. E, Hı -hı. Kitap 3 e, lira. Yolda ya otobüse bineceğim ya kitap alacağım. Kitabaladım ve yürürdüm. Aynen öyle bir adam düşündü. Ufacık çocukken. Peki, ablanızı kaybettiniz. Tekrar başınız sağ olsun. Kısa bir süre evet. içerisinde gelişen bir hastalık sonucunda. Ve o günün kendi kendinize aslında yaşamak istediğim hayat bu mu? Ben ne yapıyorum? Doğru mu bu yaptığım? Diye Sorguladığınız şeyler belki çok daha gün yüzüne çıkmaya başladı ve yanıt bulmaya başladınız? Ee, aslında önce yanıt bulamadım tabii ki. Önce sıkıştırdı beni süreç. Ee, bir de şu beni çok sıkıştırıyordu Kenan. Ee, şimdi... Hayat... Farkındaysan sen de sabah kalkıyorsun, akşam yatıyorsun. Yapacaklar edecekler, gidecekler, görecekler, olacaklar, yetiştirecekler. Onlarca binlerce şeyle karşılaşıyorsun ve yaşam sürgüsündesin. Bir yer geldiğinde hem bir de bu ölüm de tabii anlamsızlaştırıyor yaşamın. Bu kadar koşuyorsun ve bir gün gidiyorsun sorgulattı. Beni her çok sıkıştıran şey de Verimsizlik hissediyorum yaşamda. Çünkü sabah kalkıp akşam yatışlarla sabahı akşama bağlayarak, pazarsı cumaya bağlayarak, cumartesi pazar olsun diye diyerek geçirdiğim hafta işleriyle geçen bir sürece dönüştü yaşamım. Rutin hayat. Çok beni sıkmaya başladı. Çok faydalı bir şey yapıyordunuz ama kendiniz ee, için mi yapmıyordunuz belki de? Kendiniz e, için e, nasıl anlatayım? Kendiniz için belki de kendinize özel daha kaliteli yapmanız gereken hayatı daha anlamlı yaşamanız gereken şeyleri yapmadınız mı düşünüyordunuz? E, ya şimdi ben hayatı hiçbir zaman tek paralelde yaşamanın doğru olma, olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü meslek var tamam bir şey yapıyorsun e, ve bir bu sürecin içinde hep sü sürekli... Ee, bir şeylerin peşinde koşturuyorsun. Bu arada sen neredesin? Benim en çok sorduğum soru oydu. Yani bir e, bir şey oldurmaya çalışırken içindeki ben gerçekten ben miyim ya da ben o ben e, nin farkında mıyım? İlk sorgulama öyle başladı zaten. O dönemde çok ilginç... hiç e, ilaç sevmediğim halde bir antidepresana başlamıştım. Antidepresan kullanmak şu anda benim gerçekten e, kullananları bıraktırıyorum. Fakat o dönemde yaşamın yaşanması olması için bir desteğe ihtiyaç gördüm, düşün. O kadar sıkıştırıyordu hayat beni. Hekim kendine ilaç başlamış oldu. Peki birazcık kendinizi arama süreci başladı böylelikle diyebilir Hı -hı. miyiz? Yani antidepresan kullanacak düzeye kadar gelen hayatın sıkıştırması... E, orada belki nefes alamamak. Aynen öyle. E, ve oradan bir çıkış yolu arama süreci başladı sizin için. Sonrasında neler yaptınız? Dışarıdan baktığında hiç sorun yok yaşamda. Onu, onu da belirtmek Başarı istiyorum. bir hekimsiniz dışarıdan. Ha yani dışarıdan Bak. şarşalı bir yaşam. Yani standartları yüksek, keyfi yerinde. E, ve beklenildiği gibi yaşayan bir insan kimliğiyle koşturuyorsun. E, ama içeridekine bakıyorsun. İçeride e, sıkışmış bir adam. Ee, ne oldu ee, gün geldi dedim ki bu yaşamın anlamı bu kadar dar olmamalı ve ben tüm yaşamı bu koşturma içerisinde geçirmemeliyim bir şeyler olmalı bir açılımlar bulmalıyım ve kendimi bulmalıyım daha doğrusu kendime dönmeliyim diye bir sorgulama süreci başladı çok yaman sorgular merak etme böyle basit şeyler değil ee, Kendini delik teşvik ediyorsun masaya yatırıyorsun ameliyat ediyorsun araştırıyorsun soruşturuyorsun kendi içine dönüyorsun ee, ciddi ciddi bir konuyu proje olarak ele alıp kendim, kendi projemi başlattım. <gülüyor> bir de, e, rehberlerim sayesinde e, kendimi sorgulama sürecine başlamış olduk bu önceden. Ne buldunuz sonunda? Valla e, bulduğumu ben... Ya da böyle, hala buldunuz e, mu? Arıyor musunuz? <gülüyor> Öyle bir şey buldum ki sürekli değişen bir şey buldum ve şu anda tanımlayamadığım bir şey buldum. Yani birçok şey ekleniyor. Birçok şey eksiliyor. Fakat her an şekil değişen bir varoluş olarak kendimi görüyormuş şu aşamada. Bir tanıma sığdıramıyorum. Aslında bir deneyimleme sürecine dönüştü hayat sizin için diyebilir miyiz? Aynen öyle. Zaten hayatın bütünü zaten bir deneyim süreci farkında. Benim inancıma göre yaşam de deneyim üzerine kurulu bir süreç. Siz o zaman hiçbir şey deneyimlemekten korkmuyorsunuz. Yeni yeni belki riskler alıyorsunuz. Belki yeni şeylerle tanışmayı göze alıyorsunuz ve sürekli e, deneyimlemek, yeni bir alan oluşturmak, e, yeni uğraşlar, yeni e, telaşlar peşinde koşan bir erkan oluşturmak sizin için tehlikeli gelmiyor. E, kesinlikle, kesinlikle. Hatta çok, çok güler arkadaşlarım ben e, bir proje gelir karşıma. Yapacağım, yapamayacağım bilmem. Önce evet derim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet derim, arkasını dolduracağımı bilirim. Yani önce hiç sorgulamadan evet derim. Bir tarafımda eğer bir kıvılcım çakmışsa yap diyorsa bir tarafım atlarım için içine. Sonra arkasını doldururum ve projenin bütünleştirmeye çalışırım. Yani çok cesaretli ile yaşamayı seven ee, ve kendi bir forma sokmamayı seçen bir adam diyeyim. Peki sonra kitaplar yazmaya evet, başladınız. Evet, kitaplar o, çıkmaya başladı ortaya. Benim hayatımın merkezinin hikayesine dönüştü, döndük şimdi. Ee, bir süre dedim ki kendime e, bu kadar şey okuyorsun, bu kadar şey düşünüyorsun, bu kadar çıkarımların var, deneyimlerin var. İnsanlara da bu yolculuğu anlat. Hani güzel bir e, basit bir e, niyetle başladı her şey. Hemen dedim ki bir blog kuralım, diyorsun. internette blog kurmak çok zor bir şeydi. Sanal ortamda evet. var olalım. Ama bir de söz vereceğim dedim kendime, bu oyun çocuk oyunu değil. Her gün bir tane yazı yazacaksın. O yaşınıza kadar hiç yazmış mıydınız? Hayır. Hangi <gülüyor> yaşındaydınız? 34-35 yaşları. 34-35 yaşındasınız. Hayatınızda hiç yazmadınız ve o gün diyorsunuz ki ben bu kendime yolculuğu aslında paylaşmam lazım genişkilerle. Evet. Ve her gün bir yazı yazayım diyorsunuz ama o güne kadar hiçbir tane bile yazınız yok yazılmış. Yani öyle. Karalamalar belki vardır ama böyle ortaya dökülmüş bir şey yok. Yani resmi bir Erkan yazısı diye bir şey ortaya da yoktu hiç. E, hatta nerede uğraşmayı sevmeyen bir adam vardı arkasında. E, ve bu yazın macerası e, çığ, çığır açtı hayatımda ve her gün ...sabah kalkıyorum... ...konuyu belirliyorum... ...akşama kadar yazı yayınlanmış oluyor... ...ve tepkileri alıyorum... ...çok muhteşem bir süreçti benim için... ...düşünsene nasıl bir motivasyon... Yazı... Bir yandan da hekimliğe devam ediyorsunuz... Onun, o var zaten canım... O... Yoğun bir şekilde hasta görmeye Ekse, devam ediyorsunuz... Bu arada ediyorsunuz. E, eşim ve kızım... ...sonra da kızım dünyaya geldi... ...kızımın sorumlulukları... ...eşimin sorumlulukları... ...aile hayatı... E, ...ve meslek devam ediyor... ...bu arada içerideki Erkan... ...kendine yeni uğraşlar ediniyor... <gülüyor> ...zamanı olmadığı halde... Peki ortaya kaç tane kitap çıktı ee, o yazım 200'den fazla yazı her gün çıktıktan sonra bunlar kalmamalı sanal ortamda diye ee, ilk kitabımı yazdım kendi doğuşumun güncesine başladım bu da benim kendi yolculuğumu kendi içsel dönüş yolculuğumu ee, bir kahramana giydirerek bir kurgu içinde verdiğim ilk romanımdır 9 kitap ortaya çıktı 6 roman 3 tane de kişisel dönüşüm kitabı ortaya çıktı Devam ediyor da. <gülüyor> Daha bu yolculuk devam ettikçe Erkan Sarı Yıldız deneyimlemeye devam ettikçe yolculuğu devam ettikçe yeni kitaplar okuyucularıyla buluşacak. Şey diyorsunuz yani benim kendime yolculuğum aslında bu ve kendinize yolculuğunuzdan edindiğiniz deneyimi başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Başkalarının hayatına dokunsun diye. Bu nasıl bir duygu ne hissettiriyor sizde? Şöyle şimdi aslında ben kendi yolculuğumun ilk baştaki zorlama dönemlerini çok iyi biliyorum. Arayış olduğu dönemde fazla dağılabilecek bir odaklılık hali. Şimdi düşünsene bir gizemin içine atlıyorsun gizemin gidebileceği onlarca yol var ve bunun arkasından kimi zaman yanlışlara saparak, kimi zaman zorluklara saparak bir yere ulaşmaya çalışıyorsun. E bu yolu ben denedim ve hep yanlışlarımla, doğrularımla bir e, harita çizdim kendime. E bu harita elimde var. Neden kimse insanlara vermeyeyim dedim açıkçası. E, kolay yolu var. Birisi denemiş, birisi bakmış, birisi yürümüş, hatalar yapmış. Sen hataya girmeyebilirsin demek istiyordum insanlara. Ya da böyle düşünsen daha kolay gidersin. Rehberliği yapmak istiyordum insanlar. O yüzden e, bu insanlığa ulaşma merakım oradan başladı. Bir yandan da eğitmenlik süreci başladı aslında. Tabii tabii bu arada e, gruplara ve bireylere dönüşüm ve farkındalık çalışmaları yaptırıyorum. E, hala süren at atölyelerim var. <Gülüyor> Dinleyeceğimsin bizi daha iyi anlayabilmesi için soruyorum. Dönüşüm ve farkındalık atölyeleri, eğitimleri yapıyorum diyorsunuz. ...nedir bu dönüşüm? Neyin farkına varıyoruz? <gülüyor> farkına vardığımız şeyle Çağımızın dönüştüğümüz şeyle. <gülüyor> evet. Çağımız'ın sorusunu sordum. Şimdi şöyle düşün. içeride bir sen varsın aslında... ...ve dışarıda bir... ...insanlara sunduğun sen varsın. Dışarıdaki senle içerideki sen... ...yakınsa... ...sıkıntı yok. Ama sunduğun kişiyle... ...gözünü kapayıp içine döndüğünde gördüğün kişi... Farklıysa ya da bir uçurum varsa sıkıntı var. Bunu gördüğümüzde yapmamız gereken ne? Farkındalıkla içerideki beni yüzeye çıkartmak, içerideki benim ne olduğunu tanımlamak ve yaşamın içinde kendini ifade etmesine izin vermek. Rollerden, kimliklerden, yüklenmişliklerden soyunmak ve arkasından özgün seni bulmak. Dönüşüm dediğimiz o dönüşüm aslında içeride olanı çıkartmak bir garip bir şey dönüştürmüyorsa bazı danışanlarım diyor ki ya garip bir şey dönüşürsem yok öyle bir şey ne varsa o çıkacak dışarıda size. olan giyindiğin sana giydirilmiş tüm kaftanları kılıfları çıkarıyoruz ki sen kendini görebilesin aynada gördüğünün içindeki özü görebilesin tüm çalışmalarımız bundan onun üzerine kurulu gördüğümüzden mutlu oluyor muyuz peki? Ee, i̇nan ki çok mutlu İyi oluyoruz diye ha, çok düşünüyorum bir çok yandan. Çok büyük mutluluk çünkü kendini ifade ederek yaşamak kadar güzel bir şey var mı? Bugüne kadar isteyip de yapmadığımız, isteyip de bana yakışmadığı için yapmadığım dediğim şeyler ya da toplumun gözündeki görüntümü düşünüp de durdurduğum isteklerim. Bunlar öyle büyüklük ki aslında yok sayarak yaşanmış yaşamlar var. Öyle gelip öyle gidiyor ki birçok insan tanıyorum ki doğduğuna itibaren... ...bir formatın içinde başkalarının yüklediklerinin doldurmaya çalışarak... ...gitip giden bir hayat var. Peki sizce toplumda çok mu fazla biz e, bu toplumda yaşayan insanlar olarak... ...içimizde başka bir ben, dışımızda başka bir ben çok hmm. mu fazla bu haldeyiz? Ve çok, sizce çok, çok bu toplumdaki en büyük sıkıntı ne bu noktada? Şimdi e, şunu söyleyeyim aslında yaşı, toplumların... ...tadece Türkiye için demiyorum, tüm dünya için söylüyorum... ...insanlığın en büyük sorunu kendi kurban alanında hissetmesi. Kurban, baş şartların, olasılıkların, etraftaki e, toplumsal baskıların içinde zavallı ben kimliği, içinde yaşamayı, uyur gezer yaşamayı seçiyoruz. Ve bu da ciddi şekilde insanlığın e, kendi potansiyelini bulmamasına sağlıyor. Aslında e, kendi gücünün farkına varan, kendine güvenen ve e, içindeki alanın rehberliğinde yaşamayı seçen ...toplumsal yapıya dönüşebilsek muhteşem olacak. Bence temel olarak insanın öncelikle yapması gereken şey... E, içindeki beni ortaya çıkartmak ve o benin rehberliğinde... ...daha açılımlı, daha güven, kendine güvenen ve daha cesaretli bir yaşam kurmak. Peki, bütün bu yolculuğunuzun sonunda şu an farklı bir Erkan Sarı Yıldız var... Ee, o kırılma anı, belki de ablanızı kaybetmenizle başlayan süreçten önce farklı bir Erkan Sarı Yıldız var. Evet. Ee, o dönemki Doktor Erkan Sarı Yıldız'da, <gülüyor> dönemki Doktor Erkan Sarı Yıldız arasındaki fark nedir? O zaman ne vardı? Şimdi yok. O zaman ne yoktu? Şimdi var. O zaman çok ciddiydi. Çok endişeliydi. Çok gelecek e, kaygılıydı. E, çok cesaretsizdi. Çok e, durağandı Stabildi. Şimdi bu her an değişebilen, her an kendini bile ne olacak, ne yapacağını bilmediği kadar değişken, cesur, daha çocuk çocuk içindeki çocuğu ulaşmış, eğlenceli bir adam çıktı ya. <gülüyor> Çok daha <gülüyor> mutlu bir Hakan Kesinlikle, kesinlikle. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak dinleyicilerimize paylaşmak isterseniz ne mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize. Sizin bütün bu yolculuğunuzdan edindiğiniz deneyimin neticesinde ne tavsiye edersiniz desem? Öncelikle e, kendimizi ulaşmak için e, mutlaka çalışma yapmalarını öneriyorum. Şöyle ki içe dönüş çalışmaları çok büyük bir başlık biliyorsunuz. Herkes kendince kendi inanışına göre içe dönüş çalışmaları yapmalı. Ve meditasyon öncelikle benim hep önerim. Meditasyonlarda kendi içe dönüş çalışmaları yap yaparak e, içindeki e, sesi duymak duyması lazım. E, toplumun içine karışarak e, aşırı uçlarda e, çeşitli yaşamlar yaşayarak e, maddi kazanımlarla ulaşabileceğiniz bir şey değil, içinizdeki kendiniz. İçe dönüp manevi olarak bakarak kendimize ulaşıp, gerçekliğimizi oluşturup yeniden var etmemiz lazım. O yüzden de cesurca çıkılacak bir yol ve bunun içinde rehberler her zaman bulunabilir. Yola çıkanın rehberi her zaman yanındadır, hep söylediğim laf. O yüzden de cesur olmak ve kendini bulmak bence en önemlisi. Peki çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştınız. E, umarız bu anlattığınız kendinize arayış öykünüz e, bizi dinleyen birçok dinleyicimize de e, model olur, ilham olur. E, şu an bizi dinleyen ve o içindeki benle dışındaki ben arasındaki uçurumdan dolayı mutsuz olan dinleyicilerimiz varsa umarım bu yaşam öyküsünden yola çıkarak daha cesur adımlar atarlar. Temennimiz... Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımıza bir hekim konuk oldu. Doktor Erkan Sarıyıldız. Başarılı bir çocukluk dönemi, öğrencilik dönemi ardından tıp fakültesi ve oradan da başarıyla mezun olduktan sonra iç hastalıkları uzmanı olan. Yıllarca yoğun bir şekilde doktorluk mesleğini icra ederken bir gün e, çok sevdiği ablasını kaybetmesiyle belki de hayatında bir kırılma yaşayıp benim istediğim yaşam bu mu? ...doğru bir yaşam mı, doğru bir hayat mı yaşıyorum ve kendi doğruların peşinden mi gidiyorum diye sorgulayan... ...bu sorgulama esnasında kendini aramaya başlayan, kendisini ararken bu arayış sürecinden... Başka insanlara ilham olması için eğitmenlik sürecine bir yandan yazarla yazdığı kitaplarla bu arayış sürecini aktaran ve başkalarına da ilham olmaya çalışan farklı bir yaşam öyküsü bugün programımızda konuktu. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve bu arayış sürecinde olan dinleyicilerimiz varsa umarız Erkan Bey'e kadar cesur olurlar ve kendilerini bulup bugün mutlu olurlar diyoruz. Programımızın da sonuna geldik şu anda. Tekrar görüşünceye dek bizleri takip edebilirsiniz. Kentin Gizli Öyküleri programının Facebook üzerinden bir sayfası var ve sayfadan konuklarımızı görebilir. Geçmiş programımızın kayıtlarına ulaşabilir. Aynı zamanda programımızı takip edebilirsiniz. Ben Kenan Doğan, teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri